Açık Radyo, Açık Dergi, Teknolojinin kar yüzü. Karanlık Yüzü programına <gülüyor> hoş geldiniz. İyi akşamlar. Murat'cığım ben bu telefonlarına, cep telefonlarına takmış vaziyeteyim. O yüzden şu zaten yarım yamalak konuşuyorum. Çünkü elimdeki telefondan sorduğun sorunun cevabını arıyorum. <gülüyor> Sen onu arayana kadar ben sorum uzun Sen uzun sorayım sana. Dur. Ben de şuradan cevabını bulayım. Var ama cevabı. Şimdi bu, tek bu telefon, teknolojiler gelişiyor. Herkes kendine ertesi yıl bir tane daha yeni telefon almazsa piyasadan Kendisi şahıs olarak out oluyor elinde çünkü. Gariban geçen yıl ait bir telefon durduğu için. Ya da insanlar birbirine hediye ediyorlar. En son bana telefon hediye edildiğinde e, içindeki bilgileri, yani telefon bilgileri, rehber, fotoğraflar, mesajlar, e, her türlü bilgileri diğerine aktarmak için bayağı sıkıntılı bir e, dönem geçirdim. Hmm. Bunun için ben kendim yapmaya çalışmadım. Gittim özel e, servisinde yaptırmaya çalışsam da kimileri kayboldu falan filan böyle bir durum söz konusu. Şimdi e, biraz önce Eraslan'la da konuşurken şey dedi yani insanlar ikinci cep telefonu da sahip oluyorlar. Numaraları ondan ona aktarırken beceremedikleri ya da yani yöntemini tam bulamadıkları için e, birinden öbürüne resmen elleriyle aktarıyorlar. Hı hı. E, bunun... Başka bir yöntemi var mı bunun? Var. Ben buldum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> En azından benim telefonumda var. Sen daha önce nasıl aktarmıştın? Ee, ben çok klasik yani sınıflamaya dahil değilim. Ee, neden dahil değilim? Çünkü benim telefonum zaten hani en az haftada üç kere dört kere telefonum şey, bilgisayarımla bağlanıyor. Hem tüm yedi alınıyor bilgilerimin. ...hem e, adres, bilgim, işte, e, ajandam, telefonumla bilgisayarım arasında e, aynılaştırılıyor, senkronize oluyor. Peki o zaman iki sorum var sana. Sonuç. Bir, <gülüyor> e, normal telefondan telefona aktarım nasıl olacak? Tamam. İki, kendi bilgisayarına bit anlamda backup yapabilmek için ne, ne yapıyorsun? Yani herkes bunu bilmek ya da okuyarak öğrenmek zorunda değil. Şunu bir hap yaptı öğret bize. Bu da hem de şeyde hem de radyodan olsun... ...göstermeden olsun diyecektim. <gülüyor> evet. yani, üç kelimede bunu özetle. Bakalım yapabilecek misin? Sertifikan var mı? Bilmiyorum bu konuda. <gülüyor> Yok vallahi bu biraz zor oldu bana. Ben bir dersimi çalışıp değilim. <gülüyor> Aslında burada yapabileceğim en komik şey... ...tabii şu olurdu. Bunun web sites web site adresi şudur deyip çıkıp çıkabilirim... işin içinden ama o kadarını da yapmayacağım. Fakat şaka bir yana en... E, ...şimdi... Her telefonun bugün bir bilgisayar bağlantı yöntemi var. Temelde bunun için üç tane yöntem var. Ya kızılötesi e, erişimi olan telefonlarda kızılötesi bağlantısı varsa bilgisayarının ki bugün çoğu taşınabilir bilgisayarda var. Bunu kullanma şansın var. E, mavi diş bluetoothlu bir erişimin varsa e, yine e, çoğu taşınabilir bilgisayarda bugün e, bluetooth var. Bunun üzerinden bağlanmak mümkün. Ya da hiçbirisi yoksa senin telefonunda bir... Ve veri aktarma kablosu diye bir şey var. Hmm. Bu da ne yazık ki genellikle telefonların kutusundan çıkmıyor. Ayrıca almak lazım. Ya da işte birine ödünç alacaksın Çünkü topu topu 10 dakikana lazım bu. Ve yine hemen hemen her telefonun bugün bilgilerini yedeklemek için içinden ya da yanındaki kablo ile beraber bir CD'nin içinde bir bilgisayara yüklenecek bir program satılıyor. Ben öyle kendim özel bir şeyler yapmadım. Aldığım telefonun CD'sini bilgisayarıma yükledim. Hmm. Ee, ve işte kız ötesi üzerinden mavi diş üzerinden ya da kablosu üzerinden ki bende üçü de var ee, son bu e, hani suya denk telefonumun bir tek telefon, e, kablo ile bağlantı şansı var kablo ile bağlıyorum bilgisayarıma ve bilgisayarımı aktarmak demek zaten hem bir yedeğini almak demek her zaman söylediğimiz konu hem e, bir anlamda bilgisayarımın da bazı içindeki çok küçük bilgilerin ama sürekli kullandığım bilgilerin yedeğini telefona almak demek. Ondan sonra bir bunu yapmış oluyorum. Bir de ikinci bir telefona geçtiğim zaman hayat çok kolay oluyor. Bu bir. Onu anlamadım ben. Bilgisayarındaki küçük bir yedekleri nasıl? Yani mesela telefon rehberimin bir yedeği yani bilgisayardaki telefon rehberimin bir yedeği telefonumda da var. Anladım. Bir de yani sürekli bir hafıza e, doluluğu söz konusu olmuyor. Gereksiz olanları çıkartabiliyorsun böylece yedeklediğin için. Kesinlikle. Değil mi? Tabii burada önemli olan ben telefonumu kaybetsem ...ciddi miktardaki bilgiyi dışarıya kaybetmiş olacağım değil mi? Onun için telefonda da daha önceki programlarımıza bahsettiğim o parolayı kullanıyorum. Senin önlemlerin vardır. Şimdi onlara <gülüyor> girmeyelim. Onlar çok uzatır konu. Konumuz bu değil. Nasıl kopyalayacağız? Kopyalama yöntemlerinden özellikle aslında bu iş ikinci telefonu... Nasıl güvenli kopyalayacağız tabii? Karanlık tarafını da düşünerek... Evet tamam o, haklısın ama hani çok şu anda böyle bununla ilgili bilinen bir karanlık şey yok. Hı -hı. Hani bunu gidip serviste e, kopyalasın, serviste de kopyalarının bir tanesini bırakın. dost, o serviste de bütün e, fotoğraflarınızın bir kopyası kalsın demiyorum. Hı -hı. E, o başka bir konu. E, evet nasıl güvenli kopyalarız? Güvenli kopyalama yollarının aslında ilki tabii hediye edilirse yapacak bir şey yok ama ikinci telefonumuzu satın alırken başlıyor. İki telefon birbiriyle konuşuyor mu? Hı hı. Hangi yöntemlerle konuşuyor burada aktarmak iki telefon arasında mümkün müyü sorgulamak lazım bugün genellikle aynı marka, te marka telefonlar neredeyse yüzde yüz birbirine bilgi aktarımı yapabiliyorsa da farklı marka telefonlarda biraz zorluklar yaşanıyor ama onlarda da bu mümkün hı hı. yine de ama dikkat ediyor olmamız lazım atıyorum ikisinin de kız ötesi iletişimi olacak ki kız ötesinden doğru aktarmak mümkün olsun ikisinin de e, mavi dişi olacak ki oradan aktaralım gibi. Bunu yapmak gerekiyor bu bir. Hani hiçbir şey yapamazsak birbiriyle çok ilgisiz marka model ve herhangi bir birbiriyle konuşma özelliği olan şeyimiz yok. E, söyle telefonumuz yok. E, bilgisayarımız yok bilgisayar üzerinden herhangi bir şey yapamıyor, yap, yapamıyoruz. Onu da bir kenara attık mecbur Peki iki telefon arası koplamamız lazım. Geriye bir tane seçenek kalıyor daha sonra iki tane seçenek kalıyor. Bunlardan bir tanesi senin söylediğin gibi yetkili servislere götürmek. Orada da yetkili kelimesini vurguluyorum. Hı hı. Dolayısıyla e, bilgilerimizin gizliliğine ya da başkalarının eline geçmemesine güvenmemizin tek yolu yetkili bir servise gidiyor. Bak. ikinci bir yöntem ise e, resimlerden feragat etmek ya da iki telefonumuz arasında MMS yoluyla fotoğrafları göndermek. E, sakladığın kısa mesajları yine SMS yoluyla iki telefon arasında göndermek ama... Ee, telefon rehberi burada genellikle en zor girilen ve en uzun iş oluyor. Telefon rehberi konusunda da e, sim kartın hafızasını kullanmak. Hmm. Buradaki sıkıntı şu genellikle sim kart hafızaları yetmiyor. 200 100 ya da 250 telefon oluyor. Artık bugün çoğu insanın telefon rehberinde daha fazla isim kayıtlı. O zaman şey yapmak gerekiyor. Ama onu oraya aktarıp öbür tarafta sim karttan telefona aktarıp sim kartı boşaltıp tekrar telefonun diğerine takıp aktarmalarla halledilebiliniyor bildiğim Aynen kadar. öyle ben de bunu söyleyecektim ama hani bu da senin de söylerken <gülüyor> yorulduğun gibi yorucu bir konu. Peki o zaman e, ve bu aktarımlarda herhangi bir e, risk söz konusu değil. Yani hani şu, şu manada diyorum hep bu böyle dışarıdan gelecek öcülerden korkuyoruz Ak, ya. Virüsler vesaire yok gibi hmm. mi? Yok onlar yani aktarım sırasında da başına geliyor ama çok büyük tesadüf olur. Hani onu çok hani bugüne kadar duymadım. Hani çok büyük şanssızlık. Her zaman hani e, hani biraz akademik anlamda yaklaşırsak risk sıfıra inmediği için bu da her zaman var olan bir risk. Ama pratikte baktığımda ben buna rastlamadım. O, sen orada topu topu on dakikada iki telefon arasında bir şey anlatıyorsun. O an dakikada sana bir virüsün bulaşıyor olmalısıyla biraz zor. Tabii bunu işte e, Beyoğlu'nda çok işlek bir kafede yapmanızı <gülüyor> önermiyorum. Hani bütün bu. Etraftaki ma bütün bluetooth'ları göndererek. Evet oraya göndermeyi de tavsiye etmiyoruz. <gülüyor> i̇şte tabii. yani örneğin böyle bir şey. <gülüyor> yani hatta bence kızıl ötesi daha pratik bu anlamda. Çünkü karşılıklı birbirini görmesi gerektiği için. Doğru. E bir de ben şey tavsiye ediyorum. Zaten markalara bir bağımlılığımız oluyor. Yani kullandığımız markaya. Hani en azından aynı markadan devam edin şeklinde. Ben kullandığım markadan memnun olduğum için adını söylemeyeceğim. Bu şekilde gerçekleştirebilirler. Hı hı. Peki eklemek istediğim bir şey yoksa artık programımızın sonuna geldik. Ben eklemek istiyorum. Ekle. İyi akşamlar. <gülüyor> Haftaya çarşamba yeni bir konuda bir size birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Güvenli günler.